Radyo Agos Günaydın Paralüs. Radyo Agos'un 30. haftasında 8 Haziran Cumartesi günüyle karşınızdayız ben Karin Karakaş'la. Ben de Robert Koptaş. Herkese merhaba. Günaydın Gezi Parkı'ndakilere de Gezi Parkı'ndakilerle birlikte yüreği atanlara da tekrar Paralüs'ü. Parkta sabah çok güzel oluyormuş. İlk fotoğraflar zaten gelmeye başladı. Gecesi ve gündüzüyle e, gazetenin, hayatın, her şeyimizin e, tam ortasında bir nabız olarak arttı e, Gezi Parkı. Dolayısıyla bu haftaki yayınımız çok ağırlıklı olarak her boyutuyla e, oradaki e, direnişi, hareketi, yansımalarını e, anlamaya yönelik olacak. Evet. Onun öncesinde ise bir parça e, gazetede ve hayatta yine e, arta kaldığı alan kadarıyla diğer haberlere kısaca değinmek istiyoruz. E, bu hafta e, Suriye ile ilgili e, önemli bir konuğumuz vardı. Uzun yıllar Kudüs'te NTV'nin ve Radikal Gazetesi'nin muhabirliğini yapan Ayşe Karabat, e, Ferda Balancar arkadaşımıza Suriye Savaşları adlı kısa süre önce Timahş yayınlarından çıkan kitabı çerçevesinde Son derece gündemin en önemli maddelerinden birini işgal eden Suriye'deki durumu, bunun Türkiye'ye yansımalarını, güç dengelerini çarpıcı bir söyleşiyle bizlerle paylaştı. E, söyleşinin dikkat çekici kısımlarından biri benim açımdan e, kitapta da yer alıyor. Henüz ben okuma şansına sahip olamadım ama Ferda Balancar arkadaşımız hem kitabı okudu hem de röportaj için bu konuyu Ayşe Karabat'la ayrıntılı olarak görüştü. Evet. Esat rejiminin Nusayrileri bir tür rehine aldığını uzun yıllardır aslında Nusayriler içinde de e, rejimin bu şekilde gitmesinden rahatsız olanlar olduğunu ama neticede e, me mesele bir tür mezhep kavgasına dönüştüğü ve Nusaylılar açısından bir sünni iktidar çok büyük bir tehdit hatta bir hayatta kalma tehdidi e, hayat memat meselesi olduğu için ister istemez Esad rejimine bağlı kalmak zorunda hissettiklerini e, söylüyor Ayşe Karabat. Bu da meselenin e, bizim dışarıdan gördüğümüz kadarıyla da aslında sadece mezhep e, gözüyle görülmemesi gerektiğini bir kez daha e, hatırlatıyor. Zaten kendisi ortadoğu politikası anlamında da e, kimsenin aslında mezhep sorununu o kadar ciddi önemsemediğini e, bütün devletlerin ulusal çıkar perspektifinden baktığını söylüyor. E, bu anlamda Türkiye'de e, aslında sünni e, çıkarları ile bakmıyor meseleye ama başta Müslüman kardeşler üzerine bir yatırım yapıldı onların alanda güçlü olduğuna dair bir bilinçle e, ama bir süre sonra Müslüman kardeşlerin ideolojik olarak güçlü olsalar da Alanda o kadar güçlü olmadıklarını Suriye zemininde e, o yüzden de Türkiye siyasetinin biraz fazla sünni eksenli, eksenli e, göründüğünü söylüyor. Bunlar önemli ve anlamlı e, değerlendirmeler. Ayşe Karabat aynı zamanda tüm bu e, iktidar e, mücadelelerini çıkar mücadelelerini Orta Doğu'nun e, birbirinin üzerine domino misali e, devrilme e, durumu olan ülkeler üzerinden okuyor. E, Hizbullah e, bu anlamda vurguladığı önemli bir faktör bu. E, İran, e, Irak, e, Suriye tüm bu eksenleri açarak yorumluyor. Ve aslında e, küresel güçler açısından da artık anlaşmama lüksünün kalmadığını. Dolayısıyla e, kaç tane Cenevre toplantısı gerekiyorsa o kadar Cenevre toplantısı sonrası Orta Doğu'ya bir şekilde bulaşmış tüm bu güçlerin... E, insiyatif koyma zorunluluğuyla bir çözüm bulunması gerekeceğini özellikle vurguluyor. Suriye'deki iç savaşla, büyük krizle insani krizle ilgili bir başka haberimizde Serdar Korucu'nun haberi ee, Süryani mültecilerin yüz yıl sonra bulduğu Mardin e, başlığını taşıyor. Ee, Suriye'de pek çok Süryani yaşıyor. Oradaki Hristiyan nüfusun önemli bir kesimi e, Süryani ve aslında 1915'te Seyfo dolayısıyla e, Süryani katliamları ve soykırımı nedeniyle pek çok Suriye'den Suriye'ye göç etmek zorunda kalmış insanlar. Bunların önemli bir kısmı şimdi can güvenliği kaygısı nedeniyle Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldı. Pek çok Suriyeli gibi. Mardin'de Deiru Zaferen manastırında konuk ediliyorlar. Son birkaç aydır ve gittikçe sayıları artıyor. En son 1500 kadardı. Türkiye onlara açık kapı bütün Suriyeli göçmenlere, sığınmacılara olduğu gibi politikası uyguladığını söylese de aslında Türkiye'ye sığınmanın o kadar da kolay olmadığını tespit ediyor Serdar Korucu haberinde. Hayatta kalmanın bedeli kişi başı 100 dolar. Yani 100 dolarınız varsa ancak kişi başı o da e, bu tarafa güvenli bir şekilde geçme şansına sahip olabiliyorsunuz. Ve hani az çok biliyoruz Suriye'de bugün artık 100, dolar olanların, 100 dolara sahip olabilenlerin sayısı çok az. E, devletin, bütün Türkiye devletinin, bütün pozitif açıklamalarına rağmen bu insanlara ciddi bir yardım yapmadığını da e, biliyoruz. İl Özel İdaresi Mardin çok cüzi miktarda bir yardım yaptı ve Süryani cemaati oradaki Midyat'taki ve Mardin'deki kendi imkanlarıyla bu sığınmacılara bakıyor. Bu durum ne kadar daha devam edebilir sağlıklı bir şekilde ciddi soru işareti yani biz tabii ki Özür dilerim son günlerdeki e, fantastik Gezi Parkı olayları nedeniyle bu gündemden e, ister istemez uzak kaldık e, başka yere odaklanmış durumdayız ama e, Suriyeli sığınmacılarla ilgili insani e, dram da devam ediyor onu da unutmamamız gerekiyor. Sığınmacılar dolayısıyla bir tür can ve mal güvenlikleri, geçim kaygıları tam olarak karşılanmadığı için daha ağırlıklı olarak burayı bir ara durak görüp nihayetinde yine İsveç'e yerleşme ve orada bir hayat kurma, akrabalar üzerinden gibi çözümlere yönlenmek zorunda kalıyorlar. Ne Suriye'ye dönebilmeleri ne de ilk vatanları olan burada... Bu imkanlarla en azından sunulan kadarıyla yerleşik kalabilmeleri mümkün oluyor. Evet bir başka haberimizde ilginç bir haber. İzmir'in devşirilmiş, devşirilmiş azizi Agapios. İzmir'i çok iyi bilmem toplasanız 48 saat ancak geçirmişimdir. Ama İzmir hakkında okudum. O şehrin kozmopolit yapısının nasıl yok edildiğini iyi biliyorum. E, pek çoğumuzda biliyoruz. Açık radyo okuyucu, dinleyicileri en azından iyi biliyorlardır diye tahmin ediyorum. E, 1922'deki yangın e, oradaki o çok kültürlü kozmopolit yaşama son darbeyi vuran e, olay oldu. Çeşitli suçlamalar var bu konuda. Tarafların hepsi birbirini suçluyor. E, ama bunu... Ee, İzmir'de neticede o yangın sonucunda gayrimüslim ve Yahudi nüfusun özellikle Hristiyan ve Yahudi nüfusun çok az kaldığını e, biliyoruz. İzmir bugün kozmopolit bir şehir olarak hala anılıyor Beyaz Türkler tarafından ama o günkü kozmopolitliğin yanında bugünkü durum e, ne kadar fakir fukara görünüyor tahmin edebiliriz. E, neymiş e, İzmir'in devşirilmiş Azize Agopios'un hikayesi? Ee, aslında hani böyle hep yaratılmış e, efsaneler vardır ya bir, e, burada da bir e, İzmir Göztepe'de bir susuz de, e, dede parkı var. Efsaneye göre kurtuluş savaşı sırasında nöbet yerini terk etmeyip susuzluktan ölen bir Müslüman Eren'e ait ve bir yatır olduğuna inanıldığı için de yatıra su dökerek adak adama dilek dileme geleneği var. Ama e, kısacık bir internet araştırması arkadaşımız bu Poyraz'ın da vurguladığı gibi aslında bu tepenin orijinal adının, e, Ayos yani Aziz Agopios olduğunu e, İzmir'de yaşamış bir Rum Ortodoks Aziz olduğunu ortaya koyuyor. Ve aslında e, yangınlarla e, yağmalanmış acıklı bir tarihi olan İzmir'in devşirilmiş bir Aziz'inin söz konusu olabileceğini, bir yer geldiğinde e, o geçmişle ilgili tüm bilgilerin uçup gittiğini ve e, tam anlamıyla bunu iddia edemesek bile aslında oradaki tabii tepenin adından ve geçmişinden hareketli, ee, işin özünün gelip e, oranın e, Rum yine e, kültürüne, özüne e, bir hayli inkar edilip onun üzerinden devşirilmiş olan kültürüne dayandığını vurguluyor. Oysa bunların e, kabul edilmesi üzerinden İzmir'de e, ülkenin geneli de çok daha genişleme şansına sahip, rahatlama şansına sahip ve hatta bugünkü vurgulu, abartılı kimlik... E, şeylerinin ne derler ona çıkışlarının pek çoğunun da aslında bu inkardan dolayı da bu denli dramatik yaşandığını biliyoruz. Anadolu'da Katman Katman tarih Katman Katman insan hikayesi var. Bundan kimsenin şikayetçi olacağı bir durum yok Esasen çok doğal çok eski medeniyetlere beşik olmuş bir toprak parçası. Burası burada sorun işte o katman katman olan tarihin senin dediğin gibi inkar edilmiş olması. Onun üzerine verilen vurulan son yaldızlı cilayı biz bütün insanlık hikayesi zannediyoruz. Sorun orada yoksa bütün bu katmanların hepsinin tanıdığı saygı gördüğü itibarının iade edildiği bir Türkiye. Hepimiz iyi biliyoruz ki çok daha başka bir Türkiye olacak. Tam da bu noktada belki hani... Gidenlerin nasıl geleceği e, hali hazırda e, bir yerde çok azalmış olarak varlığını sürdürenlerin de nasıl güvenli buranın vatandaşı hissederek hayata devam edebileceklerine dair ibretlik bir gelişme var. E, daha dün gece yaşandı. E, İmroz'da e, Gökçeada'da bir anne kız e, dün tabancayla e, vuruldu. Ee, anne Sofia Sofiano 58 yaşında hayatını maalesef kaybetti. Kızı Panayota Sofiano 29 yaşında. O da e, halen e, ölümle pençeleşiyor e, yoğun bakımda. E, görünen o ki bir e, husumet yani bir tartışma silahlı e, saldırıya doğru evriliyor. E, hayvancılık yapan Fatma ki e, Panayota ile beraber olan e, yakınının birlikteliğini onaylamadığı için eve geliyor. Tartışma büyüyor ve e, Silahlı e, Bu saldırıyla sonuçlanıyor Ama bunun tabii Açılımları şu tam da hatırlayacağımız Üzere e, başta Olmak üzere Türkiye'nin geneline e, Kendi rızaları Dışında muhacir olarak Mübadeleler sonucu Ya da nice kırımlarla gitmek zorunda kalan Ülke vatandaşlarının gayrimüslim Vatandaşların geri dönmesine dair Çağrılar yapılmışken e, Böylesi e, olayların yaşanması tam ola ki hani e, her şeyi göze alıp dönmeye karar vermiş insanlar için e, elbette inanılmaz caydırıcı, ürkütücü, korkutucu oluyor. Daha birkaç hafta önce burada Stelio Berberi İmrozlular Derneği'nin eski başkanı konuk etmiştik aynı zamanda müzisyen onun şarkılarını çaldığı şarkıları dinlemiştik. Orada bu geri dönüş ihtimali üzerine yapılması gerekenleri konuşmuştuk. Yani neye ihtiyaç var? Sadece geri dönün çağrısıyla bu iş olmaz. Bazı adımlar atılmalı e, demiştik. E, senin de dediğin gibi yani bir can kaybı, bir insani büyük bir e, yine e, kayıp var ve bu tabii ki çok can yakıcı ama aynı zamanda e, İmroz adına da e, çok kötü. E, Atina'dan biz haberi aldık dün gece. Daha ajanslara dünmeden, düşmeden yani hızlı bir şekilde Atina'ya haber ulaşmıştı. Çünkü Atina'da çok sayıda İmrozlu var. Onlar vatanlarına, memleketlerine dönmek istiyorlar ve bu tip olaylar da onları korkutuyor. E, orada Stelio Berber bizim programda İmroz'da 7 tane faali meçhul cinayet var demişti. E, umarız bu cinayette Kapalı kalmaz. Burada bir hikaye anlatılıyor. Bir aşk hikayesi ve bunun tasvip edilmemesi gibi haberde. Doğan Haber Ajansı'nın haberinde. Ama ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyoruz. Umarız bütün ayrıntılarıyla ortaya çıkar. Ve inşallah e, e, Panagiotta da şu an ölümle pençeleşen hayatı hayata döner ve kurtulur. Diye. İnşallah. E, yani bu ölüm haberinden sonra... Neşeli bir şarkıya geçmek biraz şimdi zor oldu. Ee, ama biz bugün bütün programı aslında bundan sonrasını Gezi Parkı direnişi ve onun etrafındaki olayları konuşmak üzere e, planlamıştık. Dolayısıyla şarkımızı da direniş şarkılarından e, seçmiştik. Az sonra e, Gezi parkı, parkı eylemcilerinden ya da Gezi Parkı'nın asıl sahipleri, sakinleri dediğimiz insanlardan 3 kişi aramızda olacak, konuk olacaklar. E, Diyarbakır'da görev yapan hakim Faruk Öztü'yla, e, telefon bağlantısı kurup bu konuyu tekrar konuşacağız. E, dolayısıyla Gezi Parkı direnişiyle ilgili şarkılarımızın ilki de e, son günlerde herkesin çok çok duyduğu Boğaziçi Caz Korosu'ndan Çapulcu Musun Vay olacak. Onlar bu şarkıyı Gezi Parkı'nda okudular. Direnişin neşeli özgürlük damga vuran seslerden biri oldular. Boğaziçi Caz Korosu'ndan geliyor. Çapulcu musun vay vay misin vay vay Çapulcu musun vay vay, vay, vay. misin vay vay Çop çop musum bay bay, elimcimsin bay bay. bay bay. Çop bay bay, elimcimsin bay bay. Gaz bas ala benziyor. Gaz bas ala benziyor. Biber gazı, bala benziyor. <gülüyor> Biber gazı, bala benziyor. <gülüyor> benim toma bana sıkıyor, benim toma Para sıkıyor alınır bir çare halk ayaktadır Taksim yolunda barikattadır attadı Çapulcu musun Vay Vay bay bay eylemci misin bay bay Çapulcu musun bay bay eylemci misin bay bay Çapulcu musun bay bay eylemci bay. misin bay bay Çapulcu cim musun bay bay eylemci misin bay cim bay Gaz maskesi biçim biçim naz maskesi biçim biçim biçim yürüyorum Vay, Taksim için Vay, yürüyorum Vay, Taksim için biçim üşenme gel hakkın için üşenme gel hakkın için, gel. Hakkın için. kullanır bir çare hak ayaktadır Taksim yolunda, Taksim yolunda barikattadır çapulcu musun bay bay cimisin bay bay çöpçüsün musun bay bay musun bay bay musun bay bay maske kesi çeşit çeşit maske kesi çeşit çeşit bay, bak, gezi parkı bay, senle yaşayalım gezi parkı senle yaşayalım kur tencere çatal kaşık ve kur tencere çatal kaşık, ve kaşık. Kısım, olunu, Piçare Taksim yolunda barikat Çapulcu musun bay bay eğlencim misin bay bay Çapulcu musun bay bay eğlencim misin bay bay Çapulcu musun bay bay misin bay bay Çapulcu musun bay bay misin bay bay musun bay bay bay, bay. bay. bay. Bu hafta manşetimiz kimsenin askeri olmayanlar özgürlüğün yolunu açıyor şeklinde çıktı. E, çok ender olarak baş yazıyı, yani gazetenin sözünü manşete taşıdığımız oluyor. E, bir hayli aslında günün içinden geçerken tarih olduğunu zor idrak edilen o tarihi günlerden biri olduğu için sözünde kıymeti olduğu için bu sefer e, manşete çıkardık sözü. E, önce bir e, neler dedik ona bakalım onun üstünden devam edelim. Her şey bir park içerisinde ve halkın gıyabında ilerleyen kentsel dönüşüm planına tepkiyle başladı. Bir avuç insan mahkeme kararıyla yürütmesi durdurulan ancak hükümetin inşasında kararlı olduğu kışla AVM ucubesine üzerine titredikleri bir nefes yeşile kol kanat gelerek sahip çıkmaya çalışıyordu. Sonra bir şafak vakti o bir avuç pasif direnişçiye sıkılan gaz Gezi Parkı'nı bir anda direniş merkezine dönüştürdü. O gazın zerrelerinde kürtaj, alkol, uludere, muhteşem yüzyıl dahil son zamanlarında yatılmış bütün gündemlerine duyulan infial patladı. Sokağa açık havaya, kendi şehrimiz hayatımız üzerinde söz sahibi olmaya ve en önemlisi kale alınmaya ne kadar hasret kaldığımızı fark ettik birdenbire. O hasretle kitleselleşen ve Türkiye genelinde yayılan hareket, dehşetengiz polis şiddetinin sonu gelmeyince büyük bir isyana dönüştü. O noktada Başbakan Erdoğan'ın şahsında cisimleşen bu yurgan duruşla krizi daha da derinleştiren iktidardan, beklenmedik kitle hareketini kendi hesabına devşirmeye çalışan ana muhalefete, ulusalcı cenahın çırtkanlıklarından, iktidar korkusundan kolunu kıpırdatamayan basına kadar herkes için tam bir kral çıplak anı başladı. Farkına, dolayısıyla hayatına sahip çıkanlar ise her şeyi gördü, provokasyonların kışkırtıcılığına da sahiplenilmeye de karşı duydu. durdu. Dahası bu karşı duruşu yepyeni bir dil aracılığıyla yaptı. Direnişin özü sosyal medya üzerinden harekete geçen, basma kalıp retorikleri hınzır buluşlarla çökerten gençlerin alternatif muhalefetine dayanıyor. Bu muhalif duruşu hükümete tepki üzerinden kazanmaya yeltenen ulusalcı cephede, ana muhalefet ve farklı grupları, kendisine karşı tezgahla kurmak, tezgah kurmakla suçlayan hükümette kimsenin askeri olmayacağını haykıran insanların kucaklamaktan uzak. Yaşanan süreç Başbakan Erdoğan vatandaşlarını rakip takımlar olarak değil bireysel haklara ve yaşam tercihlerine saygılı eşit vatandaşlar olarak görmeyi davet ediyor. Hele de sürekli birkaç kendini bilmez deli, birkaç kendini bilmez deli gömleğine sokulmaya çalışılan ezeli rakip takımların. Taraftarları bile kol kola o başka tür park ülkede yerini almışken. içinden geçtiğimiz günler muhalefeti de böyle bir toplumsal hareketliliği neden layıkıyla temsil edemediği üzerine düşünmeye yeniden şekillenmeye çağırıyor. Gerekli mesajları alanlar kuşatıcı demokrasinin gereği için mücadeleye koyulurlar ve yeni Türkiye'nin taşıyıcısı ee, olabilecekler. Ve ancak o zaman Türkiye ışıklı gençlerine layık bir ülke olmayı başaracak. Evet olabildiğince kapsayıcı bir analiz yapmaya çalıştık. Agosça, Agos'un dilinden. Ee, herke herkes meseleyi bir ucundan tutup kendi meşebince yorumlamaya çalışıyor. Aslına bakarsanız siyasi aktörlerin hepsi de buradan kendine bir takım çıkarlar devşirmeye çalışıyor. Ama ben e herhalde biz diye de konuşabilirim Agos ailesi olarak. Biraz daha mütevazı, biraz daha mahcup bir yerde durulması gerektiğini düşünüyoruz özellikle siyasi aktörler adına ee, kimin tarafına çekilerseniz çekin sanki bu gezi parkının ruhu o ruha ruh ruha ruh veren e, gençler buna müsaade etmeyeceklerdir orada bambaşka yepyeni bir şey var çok fazla henüz idrak edemediğimiz bir şey belki de çok fazla deneyimlemediğimiz çok fazla e, ne olduğunu bilemeyeceğimiz şu anda bir şey belki zaman gösterecek belki zaman göstermeyecek onu da bilmiyoruz ama ee, sağdan soldan çeşitli örgütler, partiler, sivil toplum kuruluşları, çeşitli çıkar grupları bu meseleyi kendilerine yontmaya çalıştıkça sanki e, off kalacaklar, açıkta kalacaklar ve asıl sözü söylemesi gerekenler o ruhu yaratanlar gibi geliyor. Biz o yüzden de Ağustos'ta kimsenin askeri olmamak vurgusunu önemsedik ve bir grup e, şarkı söyleyen neşeli ağızlarını sonuna kadar açıp gülen gencin fotoğrafını kullandık. <gülüyor> Çünkü... E, onlar kendilerini temsil edebilirler ancak bizim onlar adına konuşma şansımız sanırım pek fazla yok. Üstelik e, hareketin kendisi kullandığı yeni dil e, o e, miza geri getiren, e, kahkahayı gülümsemeyi e, geri getiren ve bu buyurgan e, kaşı çatık e, muktedir. Tabii o noktada her nevi muktediri e, muhalefette dahil e, aciz bırakan haliyle çok büyük bir, yeni bir deneyim. E, ve aslında çok e, hayata siyaseten de bir müdahale. O anlamda e, kendi içinde tevazulu duruşuna rağmen çok büyük bir yepyeni bir iddiası var. Ama e, böyle bir mobilizasyonu böylesi e, türlü çeşit her şeyi biriktiren insanlarla dalga dalga büyüyen, Gezi Parkı'ndan e, ülkenin bütününe yayılan maalesef de can kayıpları da dahil çok büyük bedeller öteden bir hareket. O beklenmedikliğini temsil edebilecek ne ve sahiplenebilecek ne hükümette bir basiret açıkçası ne de e, ana etti bir ya da etti yönlendiricilik görünüyor. Buna şimdiye kadar ki e, geleneksel sivil e, geleneksel oluşmuş haliyle sivil toplum örgütleri de dahil. Bu yepyeniliğin... E, ...idrakıyla hareket edebilen bir fark yaratacak. Yani bütün okumalara çok açık bir hali var. O kadar yeni ve o kadar aslında taze ve ele zor gelir ki... ...Taksim Dayanışması'nın kendisi bile aslında... ...Bülent Arınç'la yaptıkları görüşmede oluşturdukları heyetle... ...bunu tam anlamıyla kavrayamamış olduklarını gösterdiler. Orada yani göz, oradaki yani heyet o kadar arıyor, erkek bir heyet. Arıyor. Yani her şey o ciddi diyet takım kıyafetler vesaire hani orada bile işte denen hani sivil toplum örgütlerinin kendisindeki oluşum denen şey oradaki statüko bile hani sırıttı. yepyeniydi gerçekten. Ben şöyle şeyler de duyuyorum televizyonda da denk geldim yani bu hareketi bu dalgayı övdükten sonra bunun hakkını teslim ettikten sonra ama işte örgütsüz olmaz örgütlenerek daha güçlü hak savunulur vesaire diyen abiler ablalar oluyor. E doğru tabi ki örgütlü olmak gerekir ama hani buradaki o ruhu yaratan gençlerin de şu ana kadar mevcut olan örgütlerin içine girip orada kendilerini harcamaları bana inanın çok yazık geliyor zaten sorunun kaynağı bizim aslında o muhalif örgütlerimizin kendisi de dolayısıyla dönüp kendisine bakması gereken, çeki düzen vermesi gereken biz neyi kaçırdık? Neden bu kadar hakiki bir muhalefeti hiçbir zaman örgütleyemedik diye düşünmesi gereken de bizim yine örgütlerimiz, sendikalarımız, partilerimiz vesaire. Ee, onlar dönüşmeden Onların nasıl dönüşeceği üzerine kafa yormadan hani gelin örgütlerin, örgütlere katılın e, demek e, bir tür abi abla pozisyondan bunu gençlere tavsiye etmek bana biraz fazla eski kafa e, geliyor. Yani bu gençler ancak o örgütleri değiştirebilirler, o örgütleri dönüştürebilirler, onlara değdikleri noktada bambaşka bir şey yapabilirler. Bunu kabul ediyorsanız, e, buna hazırsanız o gençleri oralara davet edebilirsiniz. Aksi takdirde çok da anlamlı değil gibi geliyor bana. Ve bu gençlerin dinamosu olduğu e, sonradan da dalgalarla genişleyip e, gerçek anlamda bir infiali isyana dönüşen hareketin özünden tabii e, hükümetin çıkarması gereken çok büyük dersler de var. Ama e, Başbakan Erdoğan'ın şahsında henüz e, o okumanın layıkıyla yapıldığına dair işaretler e, pek de görülemiyor. Ne zaman e, yeni bir konuşmayla gündeme gelse ister Tunus ister Gövde Günü gösterisine dönüşen e, havaalanı sahnesi. E, o ayrıştırıcı e, kendine karşı ve haksız haks, kendisine haksızlık edildiği üzerinden konumlanan okumayla e, iş e, giderek sarpa sarıyor. Şöyle bir analiz yapılıyor başbakanın tavrına dair. E, yani Son iki günde özellikle bunu sıkça duydum. E, yaptığı konuşmalarda konuşmaların arka planında gerçekten kendisine ve AK Parti'ye yönelik bir darbe planının, geniş bir planın parçası Olarak bu hareketin kullanıldığına dair bir inanca sahip olduğu söyleniyor. Bunu hani meşrulaştırmak için değil onun ne düşündüğünü az çok bilen insanların e, tespiti olarak e, aktarmak istiyorum. E, ve konuştuğu zaman hani çok bu kadar sert ifade etmesi bu kadar hoyratça konuşması aslında kendi alışkanlığı olduğu üzere onu da unutmayalım. Gezi parkındakilere değil bu eylemi yapanlara değil o planları örgütleyenlere bir tür mesaj geri adım atmayacağım durmayacağım gerekirse hatta işte sokağa da insanları dökerim gerekirse bunu bir çarpışmaya da sürükleyebilirim mesajını vermek istediği söyleniyor bu. Bu kendisi açısından böyle olabilir ama tabii ki kabul edilemez. Başbakan sorumluluğunda birinin bu kadar büyük bir kitlesel isyana, bu kadar büyük bir kitlesel olaya, ölümlerin olduğu, bu kadar yoğun şiddetin yaşandığı ve insanların polis şiddetinin mağduru olduğu bir olayda bu kadar hoyrat ve kaba konuşmaya devam etmesi ve eğer böyle bir plan varsa bunu da açık etmemesi, bildiği bir şey varsa bunu paylaşmaması Özellikle kabul de... edilemez tabii ki. Yekpare bir oluşumdan kesinlikle bahsetmek mümkün olmadığından ve geri kalan tüm aktörler de sonuçta bu çıkan dominoya eklemlendiklerinden dolayı herkes kendisine dair olarak alıyor bunu ve vatandaş olarak rencide oluyor tabiri caizse. Çünkü o %50'yi evde zor tutuyorum dediğinde bir %50'nin parti genel başkanı olabilirsin ama hani %100'ün aslında temsiliyle bir başbakan konumunda durduğunda vatandaş olarak zaten... Bu durumda sana e, bırak Gezi Parkı'nda hayatta ülkede yer kalmıyor. Yani yaratılan hissiyat o ve onun e, infiali aslında e, korkulan krizlere uzadıkça da e, bambaşka emelleri olan aktörlerin dahil olmasına da e, imkan sağlayabilecek bir şey. Yani hani korkulan şeyi yaratırsan eğer. E, Onu çağırmış oluyorsun aynı evet. zamanda. Ama hani bütün bu ruha bu süreci, tencere tavası da dahil eskiyi çağrıştıracak şekilde kullanılmasını hakikaten eşyanın ruhuna hakaret gibi falan görüyorum. Gençlere yazık. E, bence de öyle. Onu paylaştık zaten. E, Tanju Okan'ı ben çok severim. Çok çok severim. Şimdi ondan bir şarkıyla devam edeceğiz. E, 1978 yılında çıkardığı bir 45'likte yer alan Sözleri Mehmet Teoman'a Müziği Majak Toşikyan'a ait bir şarkı. Geceleri geziyi bekleyenlere selamla gelsin, yıldızlardan yapılmış bir yorgan örttüm üstüme, uzanmışım yeşil çimenlere boylu boyunca. Yıldardan yapılmış bir yorgan örtüm üstüme, yaslamışım başımı o gül aç yüzlü mehtaba, tıkmışım kulaklarımı şehrin keşme keşine, sarılmışım geceye bir sevgili niyetine, ben mekanımı çoktan seçmişim.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 Kanır tüm sütmem. Usanmışım yeşil çimenlere boylu boyunca. Derin derin çekmişim sıcak geceyi içime. Yaşamanın tadını çıkarıyorum böylece. Ben mekanımı çoktan seçmişim. Mem ne korkoncu ne çoluk çocuk Ben artık parkta yatıyorum Ben artık parkta yaşıyorum Ben mekanımı çoktan seçmişim Ne kasap ne de bakkal hesabı Ne borcun var ne de alacaklım Ben artık parkta yatıyorum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 Radyo Agos İşte birileri geliyor Taksim Meydanı'nda Yok Gezi Parkı şöyle olmuş Böyle olmuş O da gelip gösteri yapacaklar Şudur budur vesaire Ne yaparsanız yapın Biz kararı verdik Verdiğimiz gibi bunu işleyeceğiz radyo reklamlar Caz orkestrası her perşembe saat 20'de caz severleri açık radyoda buluşturuyor Akbank'ın katkılarıyla Hülya Tuçağın hazırlayıp sunduğu caz orkestrasını kaçırmayın Akbank'la caz keyfi de farklı. Reklamlar bitti. Aranjmandan özgün desteleri, 45'lik mütevazı plaklardan dev bir sektöre Türkçe pop'un 40. Dünya dönüyor. Hazırlayan ve sunan Naim Dilmen. Her cumartesi saat 12'de açık radyoda. Haftaya, buluşalım haftaya. Kaç saat bekledim? Kimse yok ortada. Ha ah, ah, ha ah, ha haftaya, buluşalım haftaya. Kaç saat bekledim? Yok ortada. Hedavah Zadisa, I come from the center of empire. Eu gostaria de dizer uma coisa vocês. Eu venho do centro do império. Eu garanto vocês que um período não muito longo de tempo este império irá cair. 949 Açık Radyo. Rádio Argos. devam ediyoruz. Gezi Parkı'nı konuşacağız demiştik. Stüdyomuz kalabalık. Beş kişi olduk. Karim ben, Zeyno Pekünlü, Aslı Türker ve Ararat Şekeryan. Zeyno Pekünlü Gezi Parkı'ndaki direnişin unsurlarından biri olan, parçalarından biri olan müştereklerden Aslı ile Ararat da aslında sade vatandaşlar olarak, aslında hepimiz sade vatandaşlar olarak oradayız ama onlar da hem Agos'un çevresinden bizim tanıdıklarımız hem de olayların başından biri bir sürü insan gibi, bir sürü insanla beraber orada olan, orada olmak isteyen, oradaki direnişe destek veren, onun bir parçası olan oradaki o karıncalardan ikisi biz istiyoruz ki Gezi Parkı hakkında ee, bu direniş hakkında, bunun etrafında dönen tartışmalar hakkında, başbakanın yapıp ettikleri hakkında ve oradaki ruh hakkında biraz sohbet edelim. Ve benim ilk sorum Aslı'ya olsun. Ee, Aslı bu direniş senin hayatında ne ifade ediyor? Ee, ne hissederek oradasın? Ne hissederek oraya gittin ilk ve zaman içerisinde bu bir haftada 10 günde, 11, 12 günde senin için ne değişti? Yani benim çıkış noktam ee, öncelikle o uzunca bir süredir artmakta olan hükümet politikalarıyla gelen bir baskıydı. Ee, tabii ki yani şunu belirteyim, gezi parkındaki ağaçların kesilmesini istemiyorum ben de, istemeyenler Çünkü şehirin içinde kuş sesi duymak istiyorum ee, ve fakat hani beni tetikleyen ve hani o alana e, gitmeme sebep olan Ana unsur polis şiddetiydi. Yani polisin eylemcileri, barışçıl eylemcileri uyguladığı aşırı şiddetti. Bir görüntü var mı kafanda? Seni böyle ilk e, irite eden, seni böyle ilk ilten e, Tabii mı? ki var. E, çoğu insanın olduğu gibi. Hani orada oturan işte çadırlarıyla gayet sakin bir şekilde e, demokratik hakları olan bir protestoyu yapmak için. ya yani Protesto bile değil. Hani orada bulunup e, parkı vermemek için bekleyen insanların üzerine saldıran polisin... Görüntülere, yani bunları da zaten Twitter'dan sosyal medyadan gördüm ee, ve ben polis daveti istemeyenlerdenim. Yani e, herhangi bir bir e, tahkim, salkım sürecek bizim üzerimize herhangi bir grubu istemiyorum. E, bunu gördüğüm zaman tabii ki bende de e, attı diyelim e, ve beni oraya gitmeye tetikle. Ne oldu? E, fakat tabii ilerleyen süreçlerde. Başka şeyler de başka unsurlar da devreye girdi. Başbakanın her seferinde işte provoke eden geri adım atmayan söylemleriyle hani bu ben, benim için artık bir zincir haline geldi. Her seferinde televizyonu açıp hani bir ümitle dinliyorum hani ne diyecek acaba diye. Ama her seferinde de daha çok hani e, beni alana gitmeye itecek bir cümle duyarak yerimden kalkarak oraya gitmek zorunda hissettim kendimi. E, şu anda ne hissediyorum? Şu anda işte sanki biraz daha sular duruluyor gibi. Ama ee, düne kadar hani böyle hissetmiyordum onu söyleyeyim. Sanki bugün biraz daha duruluyor gibi bir hava var. Gezi'de de öyle bir hava var. Ee, tabii ki değişti yani o ilk anki ruh halimi taşımıyorum şu anda. Ee, ama başka tarz çıkarımlarla hani başka tarz çıkarımlarım oldu diyebilirim. Ne onlar o zaman onları soralım. Yani e, ilk anki ruh halimi taşımıyorum çünkü e, ilginç bir birlik beraberlik oldu. Hani bu, bu açıkçası benim bile beklediğim bir şey değildi Türkiye'den. E, bu bunlar bir kat, yani katma değeri olan bir takım şeyler elde etti. Herkes orada bulunan gruplar işte e, herkes biliyor yani bir takım birbirine çok zıt gruplar var orada. İşte aşırı milliyetçileri var, işte solcusu var, devrimcisi var, ulusalcısı var. E, bu gruplar yan yana gelebildi. Bu, bu benim için açıkçası ...çok değişik bir ruh hali... ...yani o alanda o kadar insanın bir arada... ...aynı anda hareket ediyor olduğunu görmek... ...beni çok şaşırttı ilk başta... ...yani bunun nasıl oluştuğunu ben bile bilmiyorum... ...yani ben orada bulunuyordum evet ama... ...hani bu çok değişik bir dinamikti... ...ve hala da o dinamiğin sürdüğünü görüyorum... ...şu an hani hala süren... ...bu şekilde devam ederse eğer bu... ...bize birçok şey öğretmiş bir... ...eylem ya da direniş olacak... ...o anlamda da hani şu an... ...çok daha hani... ...iyi hissediyorum diyebilirim. Yani bu on günlük sürecin içinde en iyi hissettiğim zaman dilimi... ...insanların bir arada hareket ettiğini gördüğüm... ...hani birazcık artık şimdi polisin çekildiğini... E, hissedip de rahata... Hani ...biraz daha manevi olarak rahatladığımız anlarda... ...dönüp baktığımız sahneler... ...hani bak gördüğümüz sahneler... ...bizi açıkçası o anlamda çok mutlu eden sahneler. Zeyno senin için hani mutlaka burada olmalıyım dediğin an hangisi? Sen nereden başladın direnmeye? Ee, ben sıfırıncı saniyeden başladım... Ee, ama asıl mesele şu hani bu parkı anlamlandırmak için de önemli bir sürü insan kendi önemli bulduğu konular üzerinden e, bir muhalefet yapıyordu zaten yıllardır ama özellikle 1 Mayıs'ta yeniden oradaki inşaatların bahane edilerek 1 Mayıs'ı kutlamak istemeyen insanların meydana çıkarılmaması ve ondan sonra bir ay boyunca süren yani o Gezi Parkı'ndaki ilk güne kadar süren her 5 kişi toplandığında üstlerine polisin saldırması, gaz atması, insanları İstiklal Caddesi'ne sokmaması e, sözümüz dinlenmiyor, muhatap alınmıyoruz, ne kadar direnirsek, ne kadar muhalefet yaparsak yapalım e, orada bir %50'ye güvenen ki öyle olmadığı halde bir iktidar var ve bizi muhatap almıyor ne dersek diyelim dinlemiyor ee, ilk günden beri orada olan insanların en büyük şeyiydi şöyle de diyebilir miyiz aslında iktidar bu hareketi kendisi büyüttü Kesinlikle ee, ben diyebiliriz. Ben çok iyi hatırlıyorum. Yani 13 Nisan'da bir konser e, organize edilmeye çalışıldı. 50 bin kişi toplanmaya çalıştı. Gezi Parkı tamamen Gezi Parkı odaklı. Gezi Parkı'nın dönüştürülmemesi AVM'ye için. E, hatta bazı çağrılar yapıldı. Ben de onun içinde vardım. E, hatırlıyorum ama o konser e, çok küçük bir konser olarak kalabildi. Yani o 50 bin kişi toplanamadı. Ama aradan bir ay geçti. 50 bin kişi toplanamasa da ama oldukça kalabalık bir gündü o günde. Hı. Ama e, nasıl diyelim polisin iki baskı arasında parktaki e, gezicilere otuz bin kişilik bir kalabalık oldu yani hala barışçıl bir şekilde ve oradaki 2000 bin kişiye polis sabah tekrar çok sert bir müdahale yapınca artık o tutulamaz milyonları sokağa e, döken bir ayaklanmaya dönüştü. Evet. Bence o yüzden de park önemli ee, bir masum şeyiyle hani ağaçlar üzerinden kurulan şeyiyle insanların öfkesini yansıtabildiği, rahatça dışa vurabildiği, gösterilerin barışçıl olması sebebiyle de göstericilerle daha kolay empati kurabildiği bir sembol oldu. Senin kazanım olarak gördüğün ne bu bir iki haftada? Son iki haftadan bahsediyor. Bence kazanımlar inanılmaz yani insanlar yeniden e, dayanışmanın tadını aldı, özgürlüğün tadını aldı. En önemlisi kendi kaderimizi tayin edebileceğimize dair zaten muhalefet yapan herkesin içinde bu inanç vardır. Ama bunu gerçekten yaşamak çok az insana nasip olur bence. Biz de öyle şanslı bir kuşak olduk. İnandığımız şeyin olabildiğini gördük. Orada milyonlarca insanın aynı şey için bir direniş bedeni oluşturduğunu, artık kendi beynini bıraktığını ve orada bir bütün olarak hareket edebildiklerini gördük. Ee, ama somut kazanımlar da önemli ben hep şeye vurgu yapmak gerektiğini düşünüyorum Taksim dayanışmasının somut taleplerine çünkü onlar kolay elde edilebilir değil ama çok haklı talepler ve bu talepler gerçekleşene kadar da umarım bir müdahale olmadan parkta kalmaya devam etmek istiyoruz. Ararat'a dönüyorum. Ee, Ararat sana karınca dendi bu arada. Dikkatini <gülüyor> çekiyor. Programdan sonra ben de <gülüyor> hesabını sormayın. Yok yok program çok ideal bir ortam. Atom karınca mi? olmak <gülüyor> kötü mü ya? Niye? <gülüyor> bir karıncanın günlüklerinden bahsetti. Ne yapıyorsun? <gülüyor> yani belki şeyden hani ilk nereden e, girdiğimiz bu işe diye soruldu. Ben, ben hani... İşte sıfırdan falan değil aslında şöyle en baştan bir şey söyleyeyim hiç de alakam yoktu hani parkla vesaire şöyle komik bir şey anlatayım bir gün metrodan çıkıyoruz ve bu belki 6-7 ay önce şey toplanıyor imza toplanıyor ilk bu işi başlatanlar işte stand kurmuşlar vesaire imza şeyleri var ben sırf şey olsun diyor yani hani inandığımdan falan değil. Hani imza ile bu iş çözülür, e, bu iş durur vesaire, kışladan vazgeçerler. Rahatlatmak için imza attık arkadaşımla ve yanımızdan geçenler e, şeylerdi yani hani işte laf atanlar falan olur yani ya, ne olur ki imza ile hani ne olacak ki falan diye işte bu son bir hafta sonunda o ne olacak ki denenlerin işte olduğunu falan gördük. İlk şey de benim tamamıyla parka gitmeye başlamam cuma sabahtan, cuma pardon akşam üstünden itibaren o cuma sabah işte perşembe gecesinden insanların geceden basılması işte çadırların yakılması vesaire. O görüntüleri işte sosyal medyada zaten basında da medyada da göremiyorduk. Onları gördükten sonra yani hani normal orada bir şeyler yapmaya çalışan işte polise börek falan ikram eden insanlara tazlikli suyla gazla vesaire Ve işte cuma akşamı o şiddeti gördükten sonra tamamıyla karar verip tamam ben buradan ayrılmayacağım işte arkadaşlarımla biz her gün orada olmalıyız bir şekilde ne yapabiliyorsak yani işte maskemiz şeyimiz varsa en önde polisle belki karşı karşıya gelerek ya da arkadan destek sağlayarak o dayanışmayı hissetmek falan o, o beni şey yaptı motive etti bu işin yürüyebileceğini bu işin bir yere varabileceğini yani imzadan artık farklı bir şey olduğunu hissettim. Bir de şey hani şimdi yine konuştuk o dayanışma ruhunu öğrendik insanlar. Benim işte belki eski sol kuşak daha iyi biliyor o şeyi. Örgütlülüğü, dayanışmanın ne demek olduğunu paylaşmanın zor anlarda ne demek olduğunu daha iyi biliyor ama ben işte 25 yaşındayım, 26 yaşındayım. Öyle bir geçmişim yok. Öyle çok aktif bir aktivist bir tarafım da yok aslında. Hani son bir haftada bunun ne demek olduğunu öğrendim. İşte en en basitinden İstiklal Caddesi'ndedik cuma akşamı ve orada ciddi hani fotoğraflardan da görmüşsünüzdür kapsüller artık daha olacak falan şekilde ciddi bir polis şiddeti var. Biz böyle yakından bakmaya falan çalıştık. Çünkü genelde yakında olanlar işte maskeli falan filan daha gaza dayanabilir olanlardı. Ve epey bir gaz yedik. Çünkü polis tam kalabalığın ortasına gaz atıyor. Ve bu şey demek aslında yani birbirinizi öldürün demek. İstiklal Caddesi'nde birikmiş 50 bin kişinin... 60 bin kişinin ortasında gaz atmak yani ya ön tarafa koşup polise 1 Mayıs 1977 demek aslında evet, insanların evet. birbirini ezmesi evet, demek yani insanlar zaten onu söylüyorlardı burada kesin 1 Mayıs 77 olacak başka çıkış yolumuz yok diyorlardı çünkü polis Fransız kültürünü oraya kurmuş barikatını direnişçiler biraz daha ileride ve polis direkt olarak kalabalığın ortasına atıyor yani ya arkaya koşacaksın birbirini eze eze ya öne koşacaksın ve ciddi bir şey izdiham arbede hali İnsanlar çok sakinleştirdi birbirlerini. O sprey, evden işte spreylerini yapıp getirenler. Hani biz bir ara öne gittiğimizde tam yanımıza gaz bombası düştü ve ben bekar sokaktan artık oradan girmiştik ve geri geri koşmaya çalışıyoruz. Orada kanalizasyon çalışması var. İnsanlar düştüler vesaire. Biri beni tutup hiçbir şeyi yokken yani ağladığımı, gözlerimi açamadığımı, koştuğumu gören bir 25-30 yaşlarında bir kız arkadaştı tuttu ve yüzüme, ağzıma e, spreyden sıkıp işte biraz da böyle şey e, şefkatli hani şimdi rahatlayacaksın şeysin falan diye rahatlattı. Gerçekten hani, bir melekindi yani. Evet evet yani <gülüyor> buradan da artık <gülüyor> teşekkür edeyim yani hani e, o, o olmasaydı çünkü hani arkadaşım öyle biri denk gelmemişti mesela yanında ve o yarım saat 40 dakika ciddi e, ağrı çekti, nefes e, şeyinde, yolunda ve gözlerinde ağlamaktı falan. Hani mesela benle o dayanışan, e, dayanışan ve bana yardım eden e, Onunla hatırına önlüğü. devam evet. ettim diyorsun. Evet aynen belki de öyle yani. hani Çünkü şey görüyorsun ki insanlar beraber bir şeyler yapmaya çalışıyor ve karşında gerçekten çok amansız, çok çok acımasız bir şiddet var. Yani Hı. öldürmeye yönelik hareket işte. Benim için de en inanılmaz taraflarından biri o oldu. Yani ben özel bir sebepten dolayı fazla katılamadım. Evde olmak zorundaydım. Ama... Daha önce 1 Mayıs'larda vesaire Taksim'e çıkmak için çok fazla sayıda gaz yedik bir sürü olayda. Gaz insanı çok mahveden bir şey yani paralize eden bir şey. Hani bir kere yiyorsunuz iki kere yiyorsunuz ama artık üçüncüye çok gücünüz kalmıyor. Yani kendinizden geçiyorsunuz bırakıyorsunuz yoruluyorsunuz. Bu sefer ama insanlar yorulmadılar bırakmadılar defalarca defalarca yemelerine rağmen. Ee, öne, öne gidenler arkaya çekildi, dinlendi, geri geldiler, kalabalık daha arttı. Bu inanılmazdı. Belki de o yüzden şimdi benim aklıma hiç düşünmeden o karınca metaforu e, geldi. Çünkü insanlar karınca gibi küçük küçük adımlarla öre öre öre öre öre öre, öre, öre, öre o meydanı hakikaten ele geçirdiler. Ee, oradan çıkan hem dili e, aslında... Aktivizm denen şeyin ve dayanışmanın yeni modelini konuşmaya devam edeceğiz çünkü e, Ararat'ın söylediği abilerin, ablaların pek aslında deneyimlemediği bir miktar yeni e, hakkının verilmesi gereken bir yanı var. E, hem söylemiyle, hem hareket haliyle, hem de o kapsayıcılığı sağladığı boyutuyla e, ondan tabi Feza olarak e, kendi e, müziği, e, işte şeyi espri alanı, e, şakaları. Ee, sloganları ve siyaset dili oluştu ee, Buna herkes Katılma bir, ne, bir noktada hani Zorunluluğu hissetti gibi yani içinden seni nasıl sizi, ikinizi de oraya getiren bir şey varsa Aynı sebep Duman grubunu da direnişin ilk günlerinde e, Paylaşıma açtığı bir Şarkıya sevk etti ee, Eyvallah diye ve e, Dönemin sloganlarından biri haline geldi Şimdi bir o eyvallahı hatırlayalım You better never Diagos'a devam ediyoruz. Zeynep Pekünli'ye dönüyorum ve Taksim Dayanışması'nın taleplerini tekrar bir hatırlatabilir miyiz? Ve bu talepler bağlamında e, yarın ne gösterecek? Ne, ne bekleniyor? E, ne isteniyor? Yani dün ve muhtemelen bugün de e, Taksim Dayanışması'nın hatırlatacağı gibi e, yaklaşık bir haftadır zaman zaman genişleyen bu taleplere henüz hiçbir cevap alınamadı. Yani iki gündür dayanışma bunu hatırlatıyor. Bize artık muhatap alın bir cevap verin evet ya da hayır diye. Yani şunu en azından bir haberci gibi sorabiliriz değil mi? Bülent Arınç'la görüşmeden sonra hükümetle herhangi bir temas anladığım kadarıyla olmadı. Onlardan hayır, olmadı. bir açıklama da gelmedi bu görüşmeye dair Evet sorusunda. zaten oraya gidenler temsilciydi. Sadece talep iletmeye gittiler. Ee, cevabınızı bize iletirsiniz. Biz de oradaki bileşenlerle konuşuruz dediler. Yani onların bir cevap verme yetkisi de yoktu zaten. Zaten e, Tabii ki taleplerin başında bütün Türkiye'deki polis şiddetinin e, dinmesi talebi var. Bundan sonra gaz kullanılmaması talebi var. E, bütün bu olaylar sırasında gözaltına alınmış insanların hiçbir işlem yapılmadan anında serbest bırakılması talebi var. E, sorumluların başta vali ve emniyet müdürü olmak üzere istifası talep ediliyor Gezi Parkı'ndaki Topçu Kışlası projesi dahil bugüne kadar kamuoyunun tepkisini çekmiş olan, insanların tepkisini çekmiş olan bütün projelerin iptal edilmesi ve artık insanların ekoloji anlamında, şehircilik anlamında muhatap alınması, bunun aksine gidilmemesi talebi var. Umarım bunlardan... En azından kaçına bir yanıt verme cesaretini gösterirler ve insanları muhatap alırlar ve olaylar daha da şiddetlenmez. Şu an Taksim Dayanışması'nda konuşulan şeyler yani mesela park, alan, Taksim Meydanı, burada bu direnişin bunlar karşılanmadıkça süreceği yönde mi? Evet. Hı -hı. Yani en azından parktan çıkmıyoruz deniliyor başından beri. Hani meydan biraz... Ekstradan geldi bu işin içine o ayaklanma sonrasında ama hani biz parkta nöbet tutuyoruz diyor Taksim dayanışması başından beri talepler karşılanana kadar. O, o nöbetin de ben e, yani talepler gerçekten karşılanana ve garantiler verilene kadar hiç bitmeyeceğini tahmin ediyorum. Bir sürü insan da yani başlangıçta olmayan bir sürü insan da Gezi Parkı'nda olmaya devam edecek. Muhtemelen. Evet bu şaşırtıcı kısımlarından biri çünkü her seferinde biz şöyle şeylere kapılıyoruz işte pazartesi geldi insanlar işe gidecek. Kalabalık devam ediyor. Yağmur yağdı kimse kalmayacak. Kalabalık devam ediyor ve artarak devam ediyor. Ama bunun en önemli sebeplerinden biri insanların orada yalnızca beklemesi değil bir hayat kurması. Hepiniz takip etmişsinizdir. Şimdi hani insanlar yerleştikçe ve bir e, pazara kadar müdahale olmayacak güvencesi de aldıktan sonra. E, her saat başı atölyeler yapılıyor. Çocuklar için atölyeler yapılıyor. Bir televizyon açıldı. Şimdi bir radyo açılacak. Ee, i̇nsanlar sağlıklı haber akışı için medya kanalları kuruyorlar. Ee, mesele sadece orada yeme içmenin dayanışmayla işlemesi değil birbirimizi politik olarak tanımak için de ee, bir takım girişimler oluyor. Son üç gündür saat 2-6 arası açık kürsü var. Ayrımcı e, cinsiyetçi e, konuşmalar olmadığı sürece herkes iki dakika istediğini konuşabiliyor oradan bir moderasyonu var. Bu inanılmaz bir şey. Herkese de teklifim o kürsüye gidelim konuşalım. Hani biraz şaka gibi olacak ama sadece emekli öğretmenlere bırakmayalım. Hani çoğumuz çok işimiz olduğu için oraya gitmiyoruz. Başka şeylerle uğraşıyoruz ama iki dakika iki dakikadır. Dün örneğin LGBT blog çok güzel iki tane konuşma yaptı. Bu inanılmaz fırsatlar bunlar yani insanlar sizi mikrofondan dinliyorlar ve şu anda herkes birbirine kulak kabartmış durumda. Herkes birbirini tanımaya çalışıyor. Aslında aksiyan ne varsa ya da bu özellikle bu süreçte e, elimizde patlayan ne varsa onların alternatiflerini üretti. Sadece hani karşı çıkma e, sözünü söyleme değil. Hani yapılsa da işte böyle yapılır. Bu şekilde yan yana durulur. Evet Başka tür rahatsız ettiğin yani başkasına dokunacak olan dile karşı yeni dilde üretilir, onunla da konuşulur, birlikte de yenir içilir ve bir alan yaratılır diye. Ama en baştan hani bu kadarını beklemiş miydin Zeyno? Yok dediğim gibi hiçbirimiz beklememiştik ve yani benim şaşkınlığım hala devam ediyor. Hani her e, parka geri döndüğüm <gülüyor> zaman yeniden ve yeniden şaşırıyorum. Bir de böyle alternatif kuşaklar oluştu değil mi bu 90'lılar tıfıl karıncalar olarak sen oranın ablalarındansın aynı zamanda evet, o nasıl yani, bir deneyim? O ilginç bir deneyim Şimdi bütün bunlar olurken mesela benim de annem telefon açtı size yol gösteren abileriniz ablalarınız var mı diye ben de dedim <gülüyor> ki biz en büyüğüz yani. <gülüyor> Biz birilerine yol göstermeye çalışıyoruz. Bu en beklenmedik şeydi. Orada inanılmaz bir genç nüfus var. Bilgi Üniversitesi'nin yaptığı araştırmayı da muhtemelen görmüşsünüz. Çok genç insanlar orada. Bunun da ilginç tarafı yani hayatında Başbakanı Erdoğan'la ve iktidarı da yalnızca AKP iktidarıyla aslında tanımış bir kuşak var. Başka bir alternatif görmemiş bir kuşak var. Ve bu çok zenginleştirici bir şey. Yani bir alternatif olduğunu hissettiler. Onun kokusunu aldılar. Bizde tabii ki de. Ben Aslıya döneceğim. Ee, ne şu şu dakikadan sonra ne seni tatmin eder, ne olduğunda tamam bu artık yerine vardı ee, dersin. Ya öncelikle parkın e, aynı taksında yanışmanın belirttiği gibi hani parkın kalmasını istiyorum. E, bunu bir inat ya da işte e, bir ergen psikolojisi istemiyorum çünkü o parkı gerçekten. Gördük bunu. Çok insan istiyor. Orada kalmasını istiyor. Sesimizin duyulmasını istiyoruz. Ee, ikinci olarak da benim en büyük hani bunun umarım böyle bir sonucu olur. En büyük talebim şu e, hükümetin e, dilini ve e, politikalarını birazcık artık değiştirme zamanı geldiğini düşünüyorum. Ümit ediyorum bu mesajı almışlardır. Bu çok önemli bir şey. Yani orada parka baktığınız zaman hani bir ufacık. Bir 10 dakikalık bir tur bile atsanız e, çok net bir şeyi görüyorsunuz. Orada iktidarın bugüne kadar işte 10-15 senelik süreçte iktidarın herkesi aslında ne kadar incittiğini... hani Farklı yerlerden işte Kemalistlerin farklı olabilir işte Kürtlerin farklı olabilir ya da bilemiyorum. Yani her grubun farklı bir rahatsızlığı var ee, ve ne kadar incindiklerini görebiliyorsunuz. Yani adaletin bir türlü yerine gelmemesiyle ilgili incinmiş insanlar var. Dile de usluba dair hani sıkıntısı olan insanlar var ve hani oradaki sokak isimleri meydan isimleri bunlar bile yeterince bence demonstratif bunun için. Yani bunu görebiliyorsunuz çok net. Haliyle benim en büyük talebim ee, yani beni şu çok tatmin eder Ümit ediyorum bundan sonraki süreçte başbakanın dili, hükümetin politikaları e, bizleri de görecek ve kapsayacak bir hal alır. Bu üslup bir değişir. Çünkü biraz da bizi buraya getiren yani insanların hepsinin aslında hani polis hiddetiyle tetiklendi falan tamam bunları biliyoruz ama biraz da hepimizi meydanlara döken e, o nobran ve e, bizi yok sayan tavırlar tamamımızı <gülüyor> orada bulunanları ve belki de gelemeyenleri. E, ümit ediyorum ben büyük... İyi bir, i̇yi bir sonucu olur ve en büyük kazanımımız da bu olur. Ee, şimdi bir ara vereceğiz ama sohbeti burada kesmeyeceğiz. Ee, aradan sonra Diyarbakır'da hakimlik yapan Faruk ile bir telefon e, e, ne denir? Telefon görüşmesi mi? Bağlantısı. Telefon <gülüyor> bağlantısı. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> telefon bağlantısı yapacağız ve e, ona bu son gelişmeleri e, soracağız. Bu haftaki Agos'un arka sayfasında Ferda Balancar'ın yaptığı e, röportaj vesilesiyle. Radyo Agos. E, Radyo Yagos'un bu bölümünde e, bir telefon bağlantımız olacak e, a, gazetenin e, arka sayfasının konuydu. E, halen Diyarbakır'da hakim olarak görev yapan bir yargı mensubu e, Faruk Össu. E, Türkleşmek, İslamlaşmak, Memurlaşmak e, adıyla yayınlanan, Nika yayın, yayın evinden çıkan ve meslektaşı Orhan Gazim. ...Ertekin'le birlikte yazdıkları kitap üzerinden arkadaşımız Ferda Balancar kendisiyle görüştü. Ee, hem bu bütün e, siyasetle e, flört eden haliyle e, yargı yaşanan tüm süreçler e, ve tabii e, günümüzdeki gelişmeler üzerinden son derece kapsamlı e, bir söyleşi oldu... E, Faruk Bey hatta ve özellikle kendisiyle 31 Mayıs eylemleri üzerinden başlayarak kısaca görüşmek istiyoruz. Günaydın Faruk Bey. Günaydın, günaydın. Buyurun. Ee, çok teşekkür ederiz kırmadınız bu erken saatlerde katıldığınız programımıza. Ee, biz e, dediğim gibi tabii e, tarihinden de başlayarak çok kapsamlı bir söyleşiydi. Ama e, programımızın genelini özellikle güncelliğini halen koruyan e, 31 Mayıs'la beraber çıkan eylemler ve direniş üzerinden kurduğumuz için e, o boyutu üzerinden biraz görüşmek istemiştik. E, sizin söyleşinizi 31 Mayıs eylemleri darbe döneminin bittiğini müjdeliyor Başlığıyla e, gördük ve özellikle kentli eğitimli orta sınıfın isyanı e, olduğu şeklinde e, bir analiziniz vardı. Nasıl gördüğünüzü süreci e, biraz paylaşabilir misiniz dinleyicilerimizle? Çok teşekkür ederim. Öncelikle meydanlara gelemiyoruz, çok uzaktayız e, ama... ...hem dinleyicilerinizi hem taksi meydanını dolduran ve başka yerlerde benzer eylemlere girişen... ...yeni bir hukuk, adalet ve demokrasi talebiyle meydanlara çıkmış... ...tüm halkımızı derneğim adına sevgi ve saygıla selamlıyorum. Şimdi sorunuza gelirsek... ...Türkiye aslında son 4 yüzyıldan başlatması gereken bir süreç var ama biz yine daha tutalım ve son 100 yılı ele alalım... Son 100 yıldır, 1906-1907-1980 olmak üzere, o dönem olmak üzere, ilk defa ikinci büyük bir halk hareketi yaşıyor. Ee, aslında hemen ona geçmeden şunu da söyleyeyim. Aslında e, hükümet bugün kendi kendinin e, sonunda hazırlanmış olduğu şeyle, yani siyaseti benzer kalıplarla, benzer iktidar hizikleri arasında kavga olarak sürdürmek, çalışmakla büyük bir hata yaptı. E, ve bütün o... E, 2010 referandumunda oluşan rüzgarı hepsini yok etti ve bugün kendisi o çarkın parçası haline geldi ve o adaletsizliği üreten mekanizmanın çarkın son halkası olarak bizi bu süreci hazırladı diyebiliriz. Faruk Bey, genelde bu eylemlerle ilgili hükümet جناحına yakın olan gazeteler veya bazı hükümet mensuplarının açıklamaları hani bir tür darbeye hazırlık planının bir parçası olarak bu eylemleri sunma yönünde siz de tam tersi bir analiz yapıyorsunuz. 31 evet. Mart Mart eylemleri bir darbe ihtimalinin bittiğini müjdeliyor e, diyorsunuz. Bu sonuca nereden varıyorsunuz? Robert Bey aslında Türkiye'deki kavramlar o kadar e, içeri dalmış ve tersine kullanılıyor ki. Şimdi mesela darbe kavramı. Darbede ne anlıyoruz? Darbe nedir? Darbenin kötülüğü nedir? Yani bazı şeyler adeta bir ilahi hakikatmış gibi tekrara tekrarlana e, Aynı şeyler sanki anlamı oymuş gibi sadece o ezberletilmiş öğretilmiş anlamı üzerinden tartışıyoruz. Darbe nedir? Darbe aslında asıl kötülü darbenin bir hukuk düzeni darbe düzenidir. Darbe sistemidir. Darbeyi insanlara yaşattığı sistemdir. Ama biz de böyle hep hükümetin gidişi, askerin müdahalesi gibi düşünülüyor. Aslında darbe bugün hükümet darbeden bahsedecekse gerçek anlamda darbeci olan hükümetin kendisidir zaten. Ne anlamda? E çünkü darbe düzenini sürdüren hükümettir şu anda. Hı hı. Yani 12 yani... Eylül sisteminin her şeyiyle kurumlarından, kurumdan, yargısından, emniyetinden, sokağından, iktisari hayattan her şeyle darbe sistemi bugün hükümette tezahür etmektedir. Yani sizin aslında durumla... iktidarın <gülüyor> şu anki siyasi iktidarın, AK Parti iktidarın darbeye karşıymış gibi göründüğü halde yani 12 Eylül düzenine karşıymış gibi göründüğü halde ondan beslendiğini onunla geliştiğini ve güçlendiğini bunu da halka karşı kullandığını söylüyorsunuz. Aynen öyle. aynen da öyle. Ee, söylemiştim. Hatta Darbenin iki boyutuyla tartışılması lazım. Birincisi bir iktidarın, bir siyasal iktidarın e, silahlı güç yardımıyla diye, çünkü doğrudan bir asker veya herhangi kişi doğrudan bir silahlı güç, bir bürokratik güç, bir siyasa karar merci olmadığı için darbeci olamaz. Yani bir başkası adına, bir başkasıyla birlikte yapabilir böyle bir şeyi ama asıl süreç ondan sonra başlar, asıl darbe düzenini ondan sonra başlar, işlemeye başlar ve bütün asıl fenalık oradadır zaten. Ama bizim liberal demokratlarımız, muhafazakarlarımız ve demokrat siyaset erbabı diyelim tırnak içinde bu boyutun hep es geçer. Peki, Oysa asıl darbenin fenalı buradadır ve bugünkü iktidar darbeciliğin tam anlamıyla bir timsalidir. Peki bu anlamda gezi eylemleri yani 31 Mart'ta başlayan, 31 Mayıs'ta başlayan süreç ne anlamıyla darbe sürecinin bittiğini gösteriyor bize? şu anlamıyla bakın darbeyi tetikleyen ana e, şey yapı darbe koalisyon diye ifade ettiğimiz yapıdır. Bunun da en önemli üyesi e, halkın geniş kesimlerinin siyasal kültürel varoluşlarının yok edilmesi bir yerde hükümetin gitmesi gerektiği yönde meşruiyet oluşturur. Bu meşruiyet oluştuktan sonra bu mutlaka bir ekonomik e, ticari yansıması olacaktır ve küresel sermaye ulusal sermaye bu enerjiyi e, mutlaka iktidar aleyhine kullanmaya başlar. Çünkü yaşamak zorundadır. Yani şey e, karı riske girer. Ondan sonra da bir silahlı güç bulabilirse, silahlı veya silahsız fark etmez. Onun üzerinden e, hükümeti göndermeye çalışır. Siz yani, şu anki koşulların e, bunu karşılamadığını söylüyorsunuz. Şu anlamda karşılamıyor. E, bir defa orta sınıf hamle yapmış. Yani orta sınıf e, geleneksel o katı bürokratik, iktidar ilimleri arasındaki saray kavgası olarak yürüyen siyaset biçimini reddetmekte ve bu yapılacak olan yani herhangi bir şekilde bir darbe koalisyonu yürütebileceği bir gücü destekleyecek bir kesim değil. Yani o meşruiyeti veren, o meşruiyeti bulabileceği bir zemin değil. Bu tamamen siyaseti gerçek gerçek haliyle yani meydanlarda işte Antik Yunan'dan beri biliyorsunuz meydandır, agoradır siyasetin mekanı. Tavsimde ilk defa halk siyasetin gerçek yapıldığı hali gösteriyor. Yani bu zaten bürokrasini taşıyabileceği bir şey değildir. Bu nedenle de herhangi bir darbe ihtimali buradan çıkmaz. Siz mevcut iktidar kavgasının bloklarına dair de bir analiz yapıyorsunuz. Ve evet. o analiz oldukça çarpıcı aslında pek çok insanın medyada bilip çok fazla üzerine gitmediği, yazmadığı bir, bir gruplaşma ...ifade ediyorsunuz. Onlar üzerinden şu anki iktidar kavgası... ...nasıl gidiyor ya da 31 Mayıs'tan sonra... ...bu nasıl etkilenecek? Şimdi aslında biz bunları kitapta da... ...görecektir okurlar. Aslında 3 yıldır yazıp çizdiğimiz... ...söylediğimiz şeyler ama ısrarla... ...hem siyaset erbabı... ...hem entelektüeller... ...bu ayrımın olmadığını iddia ettiler. Yani AKP'de 2010 sonrası... ...her iktidar kavgası... ...her iktidar savaşı veren... ...gruplarda yaşanacağı gibi... Bir koltuk, bir zemin, bir e, ikizler paylaşım çıkacaktı. Çıktı zaten. Önceki müttetikler yavaş yavaş ayrılmaya başladı. Bu, biz bunu en çok yargıda gördük. Yani yargı e, neredeyse %100 oranında Gülen cemaatin elinde olmasına rağmen e, bu... Liberaller, demokratlar veya diğerleri ısrarla işte AKP ile geçirdi şöyle oldu böyle oldu veya ele geçirmedi i̇şte Yetmez ama evet kesin özellikle Mesela Yok böyle bir şey her şey iyi çok güzel çok güzel diye Devam ettiler Bu iktidar hizmetleri arasında bir kavga yaşanacaktı Özellikle de şike işte İlker Başvuru tutuklanması Hatta kısmen KCK'lar ve Son olarak da MIT soruşturması Burada da artık net bir şekilde Hakikat kendini dayattı e, net bir şekilde artık anlaşılmaktadır ki e, iktidardaki ana kavga Erdoğan ve e, Gülen cemaati tabii ki yani onların adayıyla Abdullah Gül arasındadır. Biz bunu hep söyledik ama ısrarla sanki bir meczupmuşuz gibi dikkate alan bile olmadı ve bugün yaşadığımız hakikat budur. Ama şunu da söyleyelim tabii ki bu iki izipte yani Gülen cemaati özellikle çok kıvrak ve esnek olduğu için tabii Erdoğan'a göre çok daha avantajlıdır çünkü hem çok esnek ve kıvraktır e, hem de küresel sermayeyi etrafında çekebilecek bir e, şeyi vardır. Hoşgörü işte şu bu falan e, şey çok rahatlıkla kullanılır siyasette. E, diğer yandan da bürokraside iktisadi alanda çok daha örgütlüdür. Erdoğan'ın karizması karşısında büyük bir örgüt vardır karşısında. Ama şunu söyleyelim ki Taksim direnişi, Taksim isyanı e, cemaat ve Abdullah Gül üzerinden gerçekleştirilmeye çalışan e, bu yeni Siyasi iktidar oluşturma çabasında ben boşa çıkaracağını umuyorum ve tahmin ediyorum. Faruk Çünkü onlar da geçmiş pardon. Onlar da geçmiş yani iktidar hiziplerinin kavgası şeklinde yürüyen bürokratik ve eee saray hizipleri kavgası diyelim. Onun bir parçasıdır ve Taksim'deki ruhu asla taşıyabilecek değildir. Öyle evet, Taksim ve Gezi ruhunun bu tip hizipleşme ve siyasi iktidar kavgaları üzerinde de önemli bir etkisi olacağını ve bazı planları boşa çıkaracağını biz de umuyor ve düşünüyoruz. Size çok teşekkür ederiz yayınımıza rica katıldığınız ederim, için. Rica ediyorum, çok teşekkür ee, ederim, rica ederim. Diyarbakır'a selamlar. Sağ olun, biz de sizleri selamlıyoruz. Stüdyoya geri dönelim. Sayın Karınca, Ararat... <gülüyor> Ee, geçirdiğin günler içinde değişen evreleri oldu mu e, Gezi Parkı'nın? Nereden nereye doğru geldi? Yani o ilk etaptaki e, işte bir meleğin e, hasıl olup seni kurtardığı gazlı dönemden. Sonra giderek e, bir panayır haline döndü. Orası bir yaşam alanı oldu. Ama e, çok da oradaki sadece orayı romantize etmek e, doğru bir şey değil. Aynı zamanda çok acıklı ölüm haberlerinin geldiği hı. ve Türkiye gelinine de yayılan e, büyük bir isyana da dönüştü. Ve iki şey paralel olarak yansıdı. E, ve basında da yansımadı üstelik. Sosyal medya boyutuyla kaldı. E, sen her birinin içinden geçerken, parkın içi, parkın dışı e, nasıl yaşadın? E, bütün o sürecin kendi içindeki dinamiği. Hı hı. Yani e, mesela en Belki böyle vurgulamak istediğim şey parktaki ve Taksim'deki isyanın, duruşun aslında bazı diğer İstanbul'un farklı semtlerinde de düzenlenen diğer isyanlardan, direnişlerden, eylemlerden, protestolardan farklı olduğu. İşte Bakırköy'de mesela benim ailem Bakırköy'de yaşıyor. Orada, oradaki arkadaşlarım, oradaki ailem vesaire bu direnişi biraz daha şey görüyorlar yani bir kemalist ayaklanma tırnak içinde öyle görüyorlar ama Taksim'e gelip oradaki e, az önce bahsettiğimiz işte hem e, çatışmada çarpışmada hem de oradaki pasif direnişte e, dayanışmayı gören bunun e, öylesi bir e, kemalist ayaklanma ya da e, öyle bir e, o çevreler tarafından alevlendirilen bir şey olmadığını anlıyor ki bence en önemlisi o yani Taksim biraz onu anlatıyor yani kardeşim bu başbakanın, hükümetin dediği gibi layık çevrelerin, AKP karşıtlığı falan filan üzerinden yürütmeye çalıştıkları bir şey değil. Bu tamamıyla insanların işte hakikaten ağaçla başlattıkları bir şey. Bir direniş ve bu ağaçla ağacın orada kalması için, şehrin betonlaşmaması için vesaire sürdürülebilecek bir şey. Yani Taksim oraya gelen orada en azından hani romantize etmek falan filan dedik işte çok da şey de oluyor şimdi hiç aslında direniş direnişi belki desteklemeyen bunun boş boş beleş bir şey olduğunu düşünen falan insanlar şimdi gelip oradaki o dayanışma ruhunu görüyorlar. O karnaval karnaval halini isyan halini görüyorlar ve belki daha etkileniyorlar. Çünkü ben bir bir sürü arkadaşım ...en başından bu işin aslında işte ortalığı karıştırmaya yönelik falan filan olduğunu düşünenler... ...şimdi gelip ya bu insanlar burada ne yapmışlar, neyi başarmışlar deyip ve teşekkür edip yani, gidiyorlar Taksim'den. Gezir Uhu'nun farklı ve daha sert, daha milliyetçi, diyelim ki Kemalist e, grupları... ...biraz da bugüne getirebileceğini, bugüne bağlayabileceğini, dönüştürebileceğini düşünüyor musun? Böyle bir etkisi olabilir mi? Uzun vadede bence var. Yani şu an böyle herkes çok e, belki işte Kemalist gruplar falan dediklerimiz çok kendi saflarındalar. Çok fazla kırmaya, kafalarındaki tabuları çok meyilli değiller ama bence uzun vadede bu direnişi özellikle şiddetten uzak bir şekilde sürdürürsek çünkü hani onu belki biraz konuşalım. Hani şiddet çok, çok şiddet dili çok yaygın ve çok hakim ortamda. Yani hani işte Başbakan gecenin bir yarısı havaalanına de falan filan işte belki yüz binlerce insanı toplayıp çok rahat şey söyleyebiliyor. İki vatandaş e, öldürüldü. Benim de bir de polisim öldü falan diye. Yani üç, üç tane ölü var. E, olaylarda hayatını kaybetmiş ama böyle bunu laf, ar laf arasında çok şey işte oraya slogan attırmak için e, söyleyebiliyor. Yani hani üç insan canından bu kadar basit e, şey yapmamalıyız. Hani bahset, bahsedemiyor olmamız lazım normal olarak. Ama bu şiddet e, şeyin içinden konuştuğumuz, dilin içinden konuştuğumuz için bu hep böyle devam ediyor. Bir kere bunu arındırıp e, Taksim'deki şeyi daha pasif e, e, şekil olarak yani çatışmayla vesaire falan değil. Bir kere bunu tabii en başta polisin devletin, e, hükümetin yapması lazım. Yani gaz atmayarak. E, oradaki insanları dağıtmaya yönelik herhangi bir şey ya da başka şehirlerdeki direniş e, örgütlenen insanları dağıtmaya yönelik başka şiddet içeren hareketler yapmamak e, koşuluyla. Ve eylemcilerin e, de artık biz parkı aldık e, taleplerimizi demokratik e, yollardan işte müzakereyle vesaire falan Yerine getireceğiz dediği iklimde eğer böyle çözülürse bu sorun ve bu direniş hakikaten somut kazanımlarla yürürse ben o çevrelerdeki kırılmaların yaşanabileceğini e, eski şimdi işte flamalarıyla oraya çıkıp şov yapmayı e, iş edinen diyelim sol grupların e, sol örgütlerin daha e, mantıklı daha makul şeylere e, yönelebileceklerini. Kemalistlerin tekrar kendi cephelerinden, kendi kafalarındaki cepheden ve tabulardan çıkıp daha mantıklı, makul alanlara, siyasi şeylere, fikirlere yönelebileceklerini düşünüyorum. Ama öncelikle bu şiddetsizlikle, demokratik yollarla çözülmeli ki insanlar şunu görsünler, tamam belli şiddet olaylarının içinden geçerek bir şeyler kazanıldı ve bu demokratik yollarla bu talepler elde edildi. Bundan sonra demek ki bu oluyormuş. Yani 2013 yılında olduysa bundan sonra daha kolay olur. Aslı... E ben Sen bir şey, şey söyleyebilir miyim bununla ilgili? Ben sana ilgili? bir soru soracaktım. Tamam <gülüyor> <gülüyor> peki. Ee, şimdi hani bu kırılmayla ilgili olarak konuşuyoruz ya bununla ilgili çok e, somut ve küçük bir örnek vermek istiyorum. Benim e, son derece ulusalcı Kemalist bir arkadaşım var yakın bir arkadaşım. Yıllardan beri onunla Kürt meselesini konuşuyoruz ve yıllardan beri ben ona empati yapmasını sağlayabilecek... Hiçbir şey yaptıramadım. Yani işte bildiklerimi anlattım. E, neler olduğunu, ne, okuması gerektiğini işte anlat, dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Fakat biz asla onun empati yapabileceği bir noktaya gelemedik. E, i̇ki gün önce gezide karşılaştık. E, bir ayaküstü sohbet ettik. Bana dönüp şöyle bir cümle etti. E, dedi ki ya aklıma ne geldi biliyor musun dedi bu olaylardan sonra. Biz deden hani İstanbul'un göbeğinde üç gün gaz yedik. Medyada yer almadı Sonra hani olaylar çığırından çıkınca artık hani televizyon kanalları vesaire yayınlamaya başladı. Belki de sen de hani Kürt meselesinde bana söylediğini haklı olabilirsin. Onu düşünmeye başladım dedi. Ha bence bir şeyleri insanları sorgulamasına hani sebep olacak birçok şey oldu burada. Yani bu Gezi Parkı sürecinde birden çok şey yaşadık hepimiz. İşte medyaya dair yaşadık, polis şiddetine dair yaşadık. Hep beraber hareket edebileceğimize dair bir şeyler deneyimledik. Dolayısıyla bence herkesin kafasında bir takım soru işaretleri oluştu. Kendi doğrularıyla ilgili ve bazı insanlarda bir takım esnemeler olabileceğini düşünüyorum ben. Ümit de ediyorum. Biraz daha insanların birbirine sanki hani bu yaşadığımız hani ortak şiddeti ve hani ortak dirilişin sonucunda sanki biraz daha hani Soru işaretleriyle çıkarak bazı şeyleri, yani bazı doğrulara ulaşabileceklerini düşünüyorum. Herkesin değil, yani bunu herkese tabii ki genelleyemem. Çok rigid insanlar var. yani Fikirleri konusunda çok e, kararlı ve hiçbir şekilde vazgeçmeyecek çok sabit insanlar da var. Fakat bir takım insanların da sorguladığını ben biri bir şahitlik ettim. Zeyno, o zaman seninle bitirelim. Son bir dakikamız çünkü. Ee, Gezi Parkı'nda hayat devam ediyor değil mi? Yani orada günlük bir hayat var ve dediğin gibi atölyelerle, çalışmalarla, insanların yan yana gelip birbirini değmesiyle orada her gün yeniden hayat sabah yeniden kuruluyor. Ee, i̇nsanları oraya çağırmak, insanların oraya gelmesi de başka bir deneyim. Onu da daha iyi anlıyoruz. Aslında söylediklerinden, araratında söylediklerinden. İstiyorsan sen bir çağrıyla veya vermek istediğin başka bir mesajla programı. Bağlı. Yani son bir şey ekleyeceğim arkadaşlar gerçekten orası dev ve tabandan bir siyasi okul oldu büyük siyasetlerin değil küçük siyasetlerin örneğin işte Küfredebiliyor muyuz bilmiyorum ama hani hepiniz o çocuğusunuz diye slogan atıldığında birilerinin onlar hani seks işçisi şöyledir böyledir diye açıklaması daha sonra şuna dönüşüyor. Mesela bir arkadaşımız bize yardım eden eşya verirken birisi karı diyor. Yok karı demiyormuşuz, bayan demiyormuşuz, hanım demiyormuşuz, kadın diyormuşuz. Ben şimdi sana neden anlatamayacağım ama şu abla bana anlattı bak bir ona sor çok güzel anlatıyor diye birbirine yönlendirmeye başlıyor yani. Yani bu parkın tatlı hikayelerinin yakın zamanda herkesin günlük tutarak yazması gerekiyor. Yani daha çok şiddet konuşuluyor ama o şiddet bize dayanışmayı unutturmak için zaten geldi. Zaten şiddet başlamadan önceki üç gün parkta inanılmaz bir dayanışma vardı. inanılmaz bir paylaşma vardı. O yüzden herkesi gelip bir ucundan tutmaya... Ee, sadece hani bağış yapmak, yardım yapmak için değil oradaki atölyelere katılmak ve farklı siyasetlerin ne sözü olduğunu dinlemek için katılmaya davet ediyorum. Ee, müşterekler kimliğim dışında, feminist kimliğimle de bugün bütün kadınları saat 2'deki yürüyüşe davet ederek de bitirmek istiyorum. Çünkü e, kadınların orada çok işi var. E, heteroseksizm en zor uğraştığımız konulardan biri. E, parkta da bunun e, mücadelesini veriyoruz. Radyağıgusu bu hafta böyle bağlıyoruz. Haftaya inşallah başka ölümün olmadığı, başka şiddetin yaşanmadığı hem gecede taksimde hem Türkiye'nin genelinde hem de bir özrün geldiği ve AVM topçuk Kışlası vesaire vesaire bütün projeden iptal edilene dair bir hükümet beyanının geldiği bir haftanın programını e, yapıyor oluyoruz. Oluruz. Görüşmek üzere. Amin. Dokle run döner dersin gel dersin o sesine Halkı koyun misin sen dün ay bir gün gelür ne bir gün gelür üstüne halka koyun misin sen dün ay ay gece Bu gün kendini tutmadı. Ha buraya baksana. Oy oy. Reçeb'um. Kaç kişi say Kaç kişi say Ha buraya baksana. Oy oy. Reçeb'um. Kaç kişi say sen? Kaç kişi say Agos saati Haftalık Agoz gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi Agoz'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar